1109 numaralı konu Hazreti Ali'nin ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Ömer'i cennette müjdelemesi evet Hazreti Ali şöyle anlatıyor Ebu Lülü tarafından yaralanan Hazreti Ömer'in yanına gittiğimde onun ağlamakta olduğunu gördüm ve ey müminlerin emiri niçin ağlıyorsunuz diye sordum gökten gelen haberlere ağlıyorum çünkü cennete mi yoksa cehenneme mi gönderileceğimi bilmiyorum cevabını verdi bunun üzerine seni cennette müjdelerim çünkü ben hazreti peygamberin cennetin yaşlı ve olgun sakinlerinin efendileri Ebu Bekir ile Ömer'dir onlara birçok nimetler verilmiştir buyurduğunu duydum dedim o zaman ey Ali demek sen hazreti peygamberin beni cennette müjdelediklerine şahitlik ediyorsun öyle mi dedi evet dediğimde de o sırada orada bulunan oğlum Hasan'a dönerek ey Hasan sen de babanın hazreti Peygamberin benim için, Ömer cennet ehlindendir, buyurduğunu söylediğine şahit ol, dedi.